Fakat o cibilliyeti, o tabiatı inkişaf ettirme, belli şeylerle derinleştirme meselesi işi karakter haline getirir yani. O zaman belki tam bir tabiat olur, inkişaf eden bir tabiat olur. Fakat hiçbir varlık kendi tabiatını aşkın bir noktaya ulaşamaz. Yani bir diyelim ki bir fare, farelik tabiatını aşamaz yani. O fareye ait hususiyetlerle inkişaf eder koku alma kabiliyeti mi var? Avunu yakalama kabiliyeti mi var yani? Onlar belki anneleri belli şeyleri pratik ve pratikte nasıl yapılıyor onları gösterin inkişaf etmiş duygularıyla. Hep tevarüz ederler onlar ama fakat nüveleri vardır. Aynen öyle de insan nevi kendine mahsus bir insan olarak bir cibilliyeti vardır. Bir de değişik insan türlerinin kendilerine göre cibilliyeti vardır. Hani insanın, insanın içinde de tür deme Tasavurun mantık açısına doğru bir tabir değil. Bunların da çeşitli çiş, durumları vardır. Yani bazı kimseler reşadır, bazı kimseler katredir, bazı kimseler zühredir. Tabiatlar icabı. Dolayısıyla yani bir zühre yükselse yükselse belli bir yere kadar yükselir. Ama üstünde bir yer göremez o. Onun için mesela işte kamera çıktık diyor yani orada işte zulümani bir şeyi cinler, periler, ifritler falan diyor yani. Orada şeytanların yuvası. İstidra'da orada da ayrı bir mesele var. Yani. İnsanlar hep orada bir şey olabileceğini zannediyorlar. Hakikaten gittiklerinde çok karanlık bir alem olduğunu gördüler. Hatta başına sürekli meteorların yağması da onu gösteriyor biraz. Demek ki orada sürekli ifritler taşlanıyorlar. Allah'ın belası mahlukat taşlanıyor burada. <gülüyor> Bu şeyati yine en uygun şekilde budur diyor Üstad. O recmi şeytan bahsinde sözlerdeki. Ama bir insan zöhre ise şayet ancak güneşle münasebeti o kadar olur yani. Çünkü ancak istihalelerle güneş onu aks ediyor yani. Belli şeyler belli perdelerden geçerek öyle oluyor. Dolayısıyla tam göremez. Mevcudiyetini hissedemez değil. Dolayısıyla onun arşi kemalatı gözünü güneşe dikip sürekli hep onu takip etmesi, hayatiyetini devam ettirmesidir. Ama o kadar hisseder. Yani bir subhari gibi hemen çi noktasına yükseliyor burada doğrudan doğruya tertemiz varını güneşe açamaz onu ayıyla içine alamaz varını alamaz saklayamaz katre gibi de belki bir şebnem gibi bir jale gibi de olamaz o bir jale de efendim reşa gibi olamaz yani hiç mahiyeti olmaması lazım kendini tamamen nefretmesi lazım bunlar tabiatlardır bunlar tabiatlarının müsaade ettiği ölçüde seyri sülük de yapsalar başka yollar da yüksel, yolla da yükselseler. Ancak kendi kemalatlarının arşına yükselebilirler, dağısına yükselemezler. O büyük veliler arasında da böyledir yani. Muhyiddin İbn Arabi, vücutçular onu en büyük görürler de İmam Rabbani yine mektubatında diyor ki Ben Muhyiddin İbn Arabi'nin o duyuş ve siz işlerini Çok önceleri duydum, çizdim onlar çok gerilerde meseleler diyor. Oysa ki ona da bakınca çok derin görünüyor. İmam Rabbani Hazretleri çok öne çıkarılmamış, Sünni çizgisinden ötürü. Hadis-i tarafından öne çıkarılmamış, Hanifi mezhebinden olduğundan dolayı. Diyor ki, Hanifilik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hakkati Ahmediye'yi en iyi temsil eden bir mezheptir, diyor. Açık söylüyor, keşfen diyor. Bu önemli şey. Dolayısıyla hadisçiler o yüzden çok öne çıkarmamışlar. Hatta Mekke-i e de itiraz olmuş. Bu itirazlara Mekke-i Mükerreme'de münsif bir zat cevaplar vermiş onlara. Onlar da mektubatın kenarlarına haşi mahiyetinde yazmışlar o mektuplar. Mektubatın kenarlarında var. Diğerleri de öbürünü daha şatafatlı görüyorlar. Yani Allah kulluğu böyle zahiri şeriat'a bağlılığı basit gibi bir şey görüyorlar. O bir kısım Bektaşi meşrepli dervişlerin dediği gibi yani şeriat tarikat yoldur var hakikat var ondan içeri ruh. Ben efendimiz için salat sadece Cenab-ı bir beşer için takdir buyurduğu en münta nokta-ya namzet gösterilmiş. Fakat o Kabe-i Kavseyn'e evet na söz hem Kabe-i bu vücub ve imkan arası bir nokta yani. Bir de evet diyor veya daha yakın diyor. Demek ki bu kendisi için takdir edilen arşı kemalata aşmış buna isterseniz. Günümüzde moda tabiriyle kendi rekorunu kırmış bir insan. Denebilir. Ama bunun dışında zühre tabiatlı olan insanlar, katre tabiatlı olan insanlar, reşem tabiatlı olan insanlar bunlar tabiatlarını ne kadar civiliyetlerini geliştirip tabiat haline getirseler de kendi varlıklar mahiyetlerinin serhattını aşamazlar bunlar. Oraya gelir orada kalır. Ama kendine göre bir Allah bilmesi vardır onun, bir peygamber bilmesi vardır. Belli bir seviyesi vardır. Yani o başkalarının böyle ayam beyan gördüğü gibi göremez. Yani nasıl bazı kimseler yakaz eten Efendimiz'i görüyorlar. Ama herkes görmüyor yani. Siz isterseniz sabahlara kadar kalkın ağlayın. Ben arkadaşlarımız arasında çok samimi Allah'a inanmış. Bu davaya inanmış. Yani sen parmağını böyle yapınca bu böyle yapmak lazım. Diyecek kadar böyle saf temiz yani okumuş da. Hakülde bitirmiş belki... Kariyer yapmış insanlar bu kadar böyle sabbaktal fakat tabiatı müsait değil bu türlü şeyler. Bunlar nasıl oluyor ki diye yani inanamıyor bir türlü, nasıl oluyor ki? Yani sen desen ki burada siz görmüyorsunuz yani bir sekine indi, nasıl olur ki diyor yani işte ben görmüyorum diyor. Yani kendi görüp görmemesine bağlıyor onun cibiliyeti müsait değil ona. Ama cibiliyeti müsait olmaması meselesini tahall ederseniz, burada Mesele sadece o insan o noktada terakki etmiyor demek değildir yani. Allah Celle Celalul bulunduğu yer itibarıyla ondan razı olur. Ondan çok hoşnut olur. Bir tarafta da çok lütuflarda bulunur. Fakat onu öyle açık şeyleri lütfetme onun lehinde değildir de ondan dolayı ihsan etmiyordur. İsterseniz üstadın en büyük ikramıyla ikramını hissettirmemekten şeklinde yaklaşabilirsiniz. onu demeyi hakkımız yok hatta mesela insan hayvan olsa niye hayvan yarattın demeye hakkı yok maliki mülk ya tasarruf münkiyi keyfe yaşa iki şey var mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarrufta yapar iki evet benim tabiatım ben şeyimi fıtratım o kadar kullanacakmışım iradem o kadar kullanacakmışım ilim maluma tabidir gelecekte Allah benim ne yapacağımı bildiğinden dolayı bana lütuflar da o istikamette olmuş ben o kadar kullanacakmışım onu. Terakkin Allah yolunda herkesin bildiği bir şeydir bunun. Namütenahi istikametinde terakki namütenahidir. Vefat edeceğin ana kadar bitmez o yol. O yol yürüdüğün o yol bitmez. Vebu dirbekatte yetiyi yakin. Bilemiyoruz onu. Benim tabiatım tam neye göre programlanmış bilmiyorum ben onu. Benim öyle şeylere kabiliyetim yok da benim hayatımla alakalı ileriye matuf düşüncelerimi sorsalar, önüme şai yelanlık çıksa, söhre verdilik çıksa, hallaşlık çıksa, tavasini, hayakilunları yazma vazifesiyle bizzat tavzif ve bunları kabul edemeyeceğim derim. Bana tabiatıma düz insan olma mührünü basın. Kendim hep sıradan bir insan göre. Babamın koyunlarını güden bir insan olarak fakat bana bol bol sadakat verin. Öyle sadık olayım ki hayatımın her günün 24 saatinde, 24 saatin her dakikasında, her dakikanın her saniyesinde, her saniyenin her salisesinde bir lahza sana tazimden dur olmayayım, saygıdan dur olmayayım. Yatarken, kalkarken, yatakta ayağımı uzatırken hep senin varlığı mülazası ile hareket edeyim. Ne keşif isterim, ne keramet isterim, ne göklerde gezmek, ne suların üstünde yürümek, hiç beni istemem. Elinin işaretiyle denizleri kara, karaları deniz yapma imkanı vereceğim sana. Ya Rabbi sana karşı saygısızlık değilse içimi söylüyorum, kabul edemeyeceğim bunu. Bence insanın isteği olmalı yani. Şimdi cennete çok ihtiyacımız var, cehennemden kurtulma da bizim için. Bence o mevzudaki istekler zaruri bir istektir. Fakat hiçbir şey bunlara bağlanmamalı. İstek yine farklı olmalı. Seni istiyorum demeli insan. Ona karşı saygı istemeli, edeb istemeli, hürmet istemeli, huşu istemeli. Benlik ve enaniyetten tecellüt istemeli. Bunlar aksi bunların insanı mahveden şeylerdir. Hiç farkına varmadan hep bu yolda yürüyor gibi yürür. Dünya kadar yürür de çuvaldız boyu yol alamaz. Mahviyet tevazu. Ama tekrar ben istitradi cümle arz edeyim de yani onlar bana düşmez. Fakat muhal farz dedikten sonra her şey caiz. Şeriki bariden muhal farz dedikten sonra şeriki bariden başka her şey caiz yani şu su şimdi taş olur olur altın da olabilir hepsi senden demek lazım var ya orada bunların hepsi senden ya Rabbi nefse neyi vereceksin onu bilmelisin Allah'a vereceğin şeyleri de bilmelisin